Sakalı jületle kazımak. Yani sakalı tıraş etmek e, Hanefi mezhebine göre malum e, haram. Hı hı. Diğer mezheplere göre tahrimenmek ruhtur. E, onun için mümkün mertebe mecbur değilse bir insan, işte devlet memuru değilse e, gerçi devlet memurlarının bir kısmına Müsaade ediliyor diyanette çalışanlara bizim gibi. Fakat diğer alanlarda çalışan memurlara müsaade edilmiyor. Kılık, kıyafet yönetmeliği var. Onlar için mecburiyetten dolayı bir sorumluluk olmaz. Evet. Ama kişinin imkanı varsa e, diyelim ki memuriyetten emekli olduktan sonra istiyorsa sakalını bırakabilir. Yani şimdi bu bazı alimler e, sakalın e, süneni Zevaid'den olduğunu da söylüyorlar muasir alimlerden Muhammed Ebu Zehre gibi. Bunlar diyorlar ki sakalı kesmek tıraş etme haram değildir diyorlar. Evet.